1414 numaralı konu Hazreti Peygamber'in ilim öğrenmek günahlara kefaret olur demesi. Evet, Hazreti Peygamber eşabıyla konuşurken yanından iki kişi geçti. Hazreti Peygamber o iki kişiye siz de dinleyin, büyük bir kar elde edersiniz dedi. Hazreti Peygamber konuşmasını bitirdi. Eşab dağıldıktan sonra Hazreti Peygamber ayağa kalktı. O iki adam Ey Allah'ın Resulü, sen bize dinleyin, büyük bir kar elde edersiniz dedin. Bu sadece bizim için midir?